Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve's ve ve Efendim Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesi çeşitli türevleriyle birlikte 18 yerde geçiyor tefekkür olarak. Evet. düşünce manasında. ...yedi yüz tane ayet var... ...ama tefekkür... tefekkürü tefekkür... ...tefekkür kalıbında ve müştaklarıyla... ...birlikte on sekiz yerde... ...geçmektedir. Evet. Muhammed, Fuat Abdülbaki'nin... ...Mucemül Müfehris'in... ...beş yüz beşinci sayfasındaki... ...elde ettiğimiz bilgi... ...bundan ibaret. Ama... ...diğer manalıyla beraber daha fazla, daha fazla değil mi? Daha fazla. Düşünmekle ilgili ayetler... ...yedi yüz tane. Evet. Efendim...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 ...yaşaması tasavvufta. Geri kalan hep lafını ediyor. Ne de, çok da güzel konuşuyorlar. Öyle dinlerken ağzımda hayranlıkla açılıveriyor. Ama ne kadar güzel anlatıyor. Bir de dönüp haline bakıyorum... anlattıkların hali kendisinde yok. Evet. Teheccüd anlatıyor güzel güzel ayetleri. O kadar hocaman gitti ki... ...şöyle duruma bakıyorsun... ...teheccüd nuru yok adamda. Yok teheccü de kalkmıyor. Tefekkürsüz...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 Ahmed Emr Hambel gibi hadis aliminin dilinin uzunu öper. Evet. Ve biz niye böyle değiliz diye ben kendime alıyorum dene diyor. İşte Allahü Teala... sevmek, peygamberimizi sevmek bunlar konuşuluyor da yaşamaya gelince yok. Radyolarda, televizyonlarda, vaaz kürsülerinde durmadan Allah sevgisi, peygamber sevgisi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 Peygamberimiz yatar, bir saat sonra kalkardı, iki saat sonra kalkardı, bir daha da uyumazdı. Biz hem uyuyoruz, hem de Allahı sevme Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Sevme davasında bulunuyoruz. Hayat e hayat. Onlar bize uzak, onlar evet. bize uzak. Bu boy aynasında inanın Vahid Bey. ...kendimi hep çüce görmüşümdür. Dua edin de boyum uzasın biraz. Estağfurullah hocam. Sizler bize dua edin inşallah. Ee, hocam tefekkür kelimesine... ...dönersek... E, ...yani tefekkürden bahsediyordunuz. Ee, tefekkürün manasından bahsettiniz. Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesinin... ...ne kadar tabii, geçtiğini anlattınız. Evet. Efendim, bu tefek... Tasavvufta tefekkür nedir efendim? Tefekkürden... ...marifet doğar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 o kadar çok şeyden dolayı Allah'tan utanıyoruz ki. El umin minel iman. El hayâ'u minel iman. haya Utanmak imandandır. Men la hayâlele. Men la hayâ'ele. Fela imanelle. Bir insanda utanmak yoksa onda iman da yoktur. Ve inlem testahi.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 Bana anlayacak akın getir. Nerede acaba? Lütfen göster bana. Rica ediyorum. Tabii tarikatlarda hocam tefekkürden bahsedilirken Murakabe ile birlikte e, ele alınıyor. E, yani e, derin tefekkür, derin düşünmeden bahsediliyor. Peki Esad Efendi'miz e, tefekkürden kısaca nasıl bahsediyor hocam? Efendim, muhterem Esad Efendi Hazretleri Kudüs Yurdu.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 derin tefekküre davet ettiğini ifade etmişler. Yani Allah'ın nimetleri üzerinde, Kur'an yani. üzerinde, Allah'ın birliği üzerinde, Allah'a teslim olmak üzerinde, efemi söyleyeyim, ilim üzerinde, irfan üzerinde, namus ve iffet üzerinde, kardeşlik esaslarının kuvvetlendirilmesi gerektiği üzerinde. Bunların üzerinde tefekkür de. etmeyi Allah emretmiştir. O zaman biz de tefekkür edelim diyor. Allah'ın emridir bu. Evet. Esledir bir hazretleri bu şekilde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 Bunun daha ötesi yok. Yani satırlarda okumak değil. Yani bilmek değil, olmak üzerinde duruyor Esedir Hazretleri. Bilmek çok geri bir plan. Olmak ileri bir plan. Evet. Az önce anlattığım gibi hadis projesinin ifade ettiği gibi biz biliyoruz bizim bildiğimizi tasavvuflar ol, tasavvuf erbabı oluyor. Bizde bilmek var, onlarda olmak var.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 Hiçlik makamına ulaştırsın. An. O yokluğu yaşatsın. Ney olalım ki nameler çıksın. Kendimi sarhoş, alem sarhoş, hancı sarhoş, yolcu sarhoş. Ve kıyamete kadar, hesap gününe kadar müheyemun melekleri gibi kendinden geçmiş kendi meşhur kendi medhuş olmuş aklını başından yitirmiş kendinden geçmiş işte bu yapı evet çok yüce bir yapı canavar Allah bizi buralara tırmandırsın inşallah. Amin. Hepimiz çok yüceyiz be. Estağfurullah. E, muhterem hocam Konya'lı dişçi babanın ...Kerem kelam dergiana gelip Esad efendiye intisabıyla alakalı bir e, hatırat var bundan bahsedebilir misiniz? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. efsane değildir. Mekke evet. masal değildir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 Evet. Bu söylediklerimin Kur'an-ı Kerim'de bir delili var. Hud suresi ayet 120. Allah Hud suresi 120 numaralı ayette mealen şöyle buyuruyor. Ey Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahu Biz sana peygamberlerin kıssalarını anlatıyoruz. Bunu yapmak suretiyle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 Ama 120 defa Sübhani Rabbi lazım deyince ancak o namazı yani huşu o zaman bedene geliyor. Ben buna huşu eğitimi diyorum. Huşu kulvarına girmek namazda bir hayli zor. Şafii mezhebinde namazın içindeki şartlardan bir tanesi de yedinci şartı da namazı huşulu kılmak. Çünkü la salate illa bil huşu'i huşusuz namaz olmaz diyor.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 Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Kuddisi Surruhu Mülazziz bunların menkıbelerini anekdotlarını okuyun rahatlarsınız. Okuyorlar. Hocam bir dengeye geldim diyor. İşte tesbit ve takviye ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalp sabitleşti ve kalbe güç geldi. Kara koca kavga etmişler. Birbirleriyle çok aşırı ağız dalaşı yapmışlar. Evet. İşte Havle radıyallahu ...kocası... ...Evüs'le yaptığı bir kavga gibi... ...Mücadile Suresi öyle geldi ya biliyorsunuz... Evet. ...karı koca kavgası... ...öylesine ki birbirlerine... ...iyice girmişler... ...fakire geldiler... ...ben de... Işte ...fakültede de Ethem babadır... ...yani ne olursa... ...bana gelirler, fakire gelirler... ...ben de Marco Paşa gibi... her ...ergeneni dinlerim, elimden de bir şey gelmiyor ki...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 Lütfen rica ediyorum dedim. Olur Ethem baba. Okey dediler. Kabul ettiler. Gittiler. Üç gün sonra bir daha geldiler. O zaman öyle bir rahatlardı ki dediler. Kitap böyle sihirli bir değnek gibiymiş dediler. Evet. Bizi çok rahatlattı. Ne oldu anlayamadık. Dedim Tenzülü rahme in de zikri salihin Tenzülü rahme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 ...çalışırdan derse otur... ...yarın imtihan var. Ama bir 15 dakika... ...iki rekat böyle bir namaz kıl. Bir kılıyor, rahat diyor. Bir nur ışık oluyor. Okuyor, dersi anlıyor hemen. Kafası atini veriyor. Kur'an oku. Ama ağlayarak... ...okumaya, okumaya çalışacaksın. Ağlayamıyorum. Ağlıyormuş gibi... ...yaparak okumaya çalış. Ve da otur kendinden geçerek... ...Allah, Allah, Allah... ...Allah, Allah diye zikret. Değil olur? Abdul Kadir Geylani Hazretleri'nin Şahın Akşemen Hazretleri'nin kuldası el aziz bunun bu mübarek zatların hayat öykülerini oku menkıbelerini oku ...gene hatları. Evet. Ben bu eseri bazı zatların yazıyorum. Bir tane yazıcı evladımız var. Bunlar da eee müsveddeden daktiloya geçiyorum. Daktiloya geçerken rahatlıyor, huzur buluyor. Bütün dağınıklıklar gülüyor. Hocam teşekkür ederim. Bütün dağınıklıklarım gitti. Rahatladım. Huzur içerisindeyim. O kadar güzel ki. O kadar rahatladım ki. Evet. Aynı yazan şunu daktüle eden. Elimdeki kitabı daktüle eden insan bile rahatlıyor. Çünkü menakıb menkıbe. Uyduruk olay değil, masal değil, efsane değil. Olmuş olay. Allah dostlarının hadi işten Yani menkıbe olarak anlat Lisi Baba'nın intisabı. Evet. Ama dişi Baba intisap bir menkıbe bu. Nasıl intisab ettiğini anlatıyor kendisi. Lisi Baba Hazretleri Allah sırrını temiz etsin. Kuddese ruhul aziz. Amin. Lisi Mehmet Efendi Esad er-Ribbi Hazretlerine intisab eden Konya'lı üçüncü kişiydi. Daha önce intisab eden Karamanlı müderris Osman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 Dişi Mehmet Efendi bakıyor ki teheccüd vakti gece iki buçukta müderrisi Osman Efendi hep geceleri ayağa kalkıyor, abdestini alıyor, geliyor uzun uzun namaz kılıyor. Arkasından tespih çekiyor, arkasından sabah namazına da Kur'an okuyor. Bir gün Dişi Mehmet Efendi diyor ki Osman Efendi bu yaptığının manasını bana bir anlat diyor.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 Dişi babanın gözü yaşı akar çağlar. Mektup Hazreti Pirden'dir. Elbet ağlar. Dişi babanın göz yaşı akar çağlar. Bismillahirrahmanirrahim. Öylesine ki dişi baba hazretleri bir bisikleti vardır. Evet. İri vücut, çok iri vücutlu. Nerede sohbet var? Bisikletine biner. Konya'da zaten düz. O bisikletiyle, o sohbet senin, bu sohbet benim, bütün sohbetlere gider. Bütün evleri ziyaret eder. Yıllarca bu görev devam eder. Uzun yıllar devam eder. Evet. Yaklaşık bir altmış sene kadar sürmüştür bu görevi. Hatta altmış beş sene kadar sürmüştür. Ve Dişi Mehmet Efendi, Allah rahmet eylesin, beni hep duygulandırır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 Allah Allah Allah Allah zikre başlıyorlar. Bunu gören Osman Efendi de o da onlara sarılıyor. Üçü ayakta sağa sola ritmik olarak Allah Allah Allah. Sabah namazına kadar sekiz saat zikir çekiyorlar. Ve ondan sonra ezan okununca bırakıyorlar zikri. Dışin Efendi diyor ki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 illa Rabbi ha nazire. Ayet-i kerimede diyor ya. Yüzler var. O gün parladı. Evet. İşte öyle bir yüzlü diyor. Pırıl pırıl bir yüz. Böyle Allah dostlarının yüzüne baktığınız zaman eğer sizi rahatlatıyorsa o Allah dostudur. Sıkıyorsa o Allah dostu değildir. Bir kişinin evliya olduğunun alameti işte budur.